Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirledi hedana lihada ve ma kunna. Linehtedi leulana hedana Allah. Fema teufiqi wa'ti samii illa billah. Laqad jayet rusulü rabbina bilhak. Sallu ala rasuluna Allahum sali ala sallamu muhammad. Sallu ala tabi pi kulubuna muhammad. Allahum sali ala sallamu صلو على شفيع دنوبنا محمد. Allah mucle ala sünah محمد ve ala Ali yusufi sülâm. Aüde bilahe sami ul alim min al shaytani arjim. Rabb aüde bika min hazat al shaytın ve Bismillahirrahmanirrahim. Ve zekr hamdu Rabbil 'alamin. hayy al hayy al la ankum al ancak dua becerebiliyoruz ama. Yandan da insanlara tebliğde bulunmaya çalışıyoruz. Hayır haberler ulaştırmaya çalışıyoruz. Şerlerden uzak etmeye çalışıyoruz. Allah Teala bizleri de muvaffak eylesin. Amin. Allah Teala ordumuzu zaferimize. Ya Rabbi salli aleyhi ve Muhammed ve ali-i Seyyid Muhammed. Allah'ım bi hakkı Seyyid Muhammed ali-i Seyyid Muhammed ve bi hakkı Leyletil Cuma ve bi hakkı şehr Haram, Şehr-i Ya Rabbi Müslüman Türk ordusunu, Ya Rabbi, Işid'e karşı, Şia'ya karşı, bütün şer güçlere karşı Mansur Muzaffer eyle. Amin. Arkalarındaki Amerika Şair Siyonizme karşı mu Mansur Muzaffer eyle. Amin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Bu operasyonda Ehl-i Sünnet'e Müslüman kardeşlerimize, askerimize, polisimize zarar, zeval ulaştırma Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, şia şehrini şerrini kır Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi güçlerini iptal ile ya Rabbi. Birbirlerini düşür ya Rabbi. Amin. El hüsnetin burnunu kanatma ya Rabbi. Amin. Esir kamplarındaki el hüsneti halasa ile Allah'ım zor durumda kalmış kadınları tecavüze uğrama tehlikesinde hafizlerde birçok el üstnet kardeşimiz mevcut. Birçoğu Şihan'ın elinde. Ya Rabbi halasa ile ya amin. Rabbi. Acil kurtar ya Rabbi hal. Allah'ım amin. Allah ya Rabbi hükümetimize ya Rabbi hayırlı isabetli kararlar aldır Ya Rabbi, Amin. Tayyip Bey e ve adamlarına yardım eyle, Amin. hayırlı müsteşarlar nasip eyle, Amin. hayra teşvik eden, şerden, men eden, dünya hususlarında da onlara fikir verip istikamet üzere irşad eden insanlarla karşılaştır Ya Rabbi. Amin. Şerrine çalışanlara fırsat verme yâ Kendisinde, ailesinde, sevdiklerinde, zarardan zevalden muhafaza ile, Amin. hayırlı uzun ömürle, sıhhat afiyetle bu belalardan vatanımızın kurtulması işinde onu isti'mal eyle yâ Rabbim. ile eyle yâ Rabbim. Âmin. Allah'ımız salli ala Muhammedin ve alâ aleyhi Görüyorsunuz, iç savaş var, dış savaş var, lafları çok önceden söylerdim size. Kastelerde yazdı bunu. E şimdi hemen hemen tuş savaş durumu başladı. Allah savaştan muhafaza eylesin. Amin. Yani gördüklerimizin, bildiklerimizin çıkmasını istemiyoruz. Ama evvelden söyletiliyor bazı şeyler bize. E şimdi de uyanık olmalıyız. Birlik beraberliği bozmamak lazım. Efendim, askere polise duacı olmak lazım. Şu FETÖ'nün kemâmen temizlenmesini nasîb eyle yâ Rabbim. Bir zerresini kıpırdayan hücresini bırakma ya Amin. Amin. Bunlar PKK'yı da yönetenlerden, bunlar bütün gavurların başlarıyla görüşüyorlar yani. Geri kalan teröristler aşağı kalıyor. Bunlar fikir babası, beyin babası. Her şeyi bunlar yönetiyormuşlar meğer. Şimdi tek tek tek tek çıkıyor. Onun için içeride ayrı savaş, dışarıda ayrı savaş, Müslümanların davası, el davası, Vatan davası, Bölünmeme davası, yanımızda bir Kürdistan kurulup bizi böldürmemesiyonizmin Siyonizmin Oyununu bozma davası, büyük davalar var, çok duaya ihtiyaç var, gece gündüz ağlayıp sızlamak lazım. Bak ne huzurumuz kalır, ne vatanımız kalır, ne ibadetimiz kalır, ne sohbetimiz kalır. Irak ne halde, Suriye ne halde kardeşim görüyorsunuz ya, biraz akıllı olalım ya. Yani maalesef Müslümanlar birbirle uğraşıyor. Efendim, cemaatler birbiriyle uğraşıyor. Hocalar birbiriyle uğraşıyor. Hakkın yanında olmuyor. Hakikati kabul etmiyor. Bu yaşadığımız olaylar ne kadar üzdü sıktı bizi. Ne gereği var sen ya? Ya işte bu vatan hainliğidir ya. Şu zamanda böyle efendinin tefsirine konuşmak, hadislere konuşmak, bu kapının efendinin yolu belli, bunu bozmaya çalışmak. Vatan hainliğidir ya bunun. Otan hainiyle eşittir ya. Şu anda biz birlik beraberlik değil mi? Erüsünete hizmet, Müslümanlara hizmet bu bu fitneyi durdurmak için çalışmak lazım gelirken bu nedir ya? Bu fitneleri bu nasıl bir zaman ayarlamasıdır yani? Değil mi? Benim aleyime uğraşmak ne biçim bir zaman ayarlaması? Dünyanın kavruzu zaten benle uğraşıyor, uğraştı. Siz ne işiniz var mesela? Anlamıyorum. Anlamıyor değiller karşı ta hainlik yani başka bir şey değil. Belli ki bir yerler bunlara şunu yapın diyor, yapıyorlar. Tetikçilik başka bir şey değil. Ama biz aptal olmayalım. Biz işimize bakalım. İnşallah biz ehli sünnete hizmet, bir kişiyi namaza başlatmak, bir kişiyi günahından tevbe ettirmek biz yani yolumuzda devam. Yoksa büyük belalar gelecek. Ha, batılı desteklemeyin. Hasbel kadar efanseri kaldı bunların elinde. Ya Rabbi Hüseyin Efendi Hazretlerimizi bir an evvel halâsâ ile Amin Bir an evvel bu hadislere, tefsire, iftira atan ekipten kurtar Ya Rabbi Amin Bu acil Allah'ımıza müracaatımız budur Amin. Geri kalan davamız el i sünnet üst kimliğidir Burada işte uyanık olacağız, ayık olacağız, tehlikeyi göreceğiz Bak şimdi Arap televizyonlarında, Arap kanallarında videolar paylaşılıyor bana da geldi. Bazı yerlere de yine belki size de bilmiyorum, ulaşamıyorsanız Arap şeylerine falan, belki bazı arkadaşlar bunları hazırlarlar size. Şia efendim Irak'ta 120 bin kişilik ordu kuruyor. Biz burada birbirimizle uğraşırken, Türkiye fetöyle ile uğraşırken, işte bir yandan Suriye'ye bizi soktular, 5-6 senedir orada fuzuli yere Müslümanları kestirdiler, astırdılar. Bizim hükümette bu işte kandırıldı yani yine, kandırılma çok oldu. Ne, ne işimiz var? Efendim, milleti ayağa kaldırdılar, milleti kestirmek için. Şia'ya gittiler, Şia dedi ki yedi ayda biz muhalifleri keseriz, bitiririz. Bizimkilere geldiler, ya yapmayın, burada ayaklanmanın bir lüzumu yok falan. Onlar dediler ki biz de dört ayda onları keseriz, bitiririz. Altı sene oldu, kan revan oldu, ne büyük sözü dinleniyor, ne istihare var, ne istişare var, herkes atladı, zıpladı. Ya ulema sana evliya ne buyuruyor? Ayet-i ne buyuruyor? وَلَا تُلْقُوْ بِيَدْكُولَتْ تَهْلُكَ Ellerinizle kendinizi tehlikeye bırakmayın, diyor. Gücünüz, kuvvetiniz olmayan işlere girip, kendinizi intihara sevk etmeyin, diyor. Öyle mi? Ama gibi dinleyen yok birileri radikal kararlar alarak kaldırdılar milleti. Eşini kaldırdın hadi oturttur bakalım. Yahudi istedi bunu tabii. Bura karısın çünkü Kürdistan kurdurmak esas dava. Allah vere, Allah Kürt Mehmet nöbete veyahut da ne diyeyim sana yorgan gitti kavga bitti. Bir de bakacağız Kürt devleti kurulmuş 2. İsrail ondan sonra IŞİD nerede? IŞİD yok. PKK nerede? PKK yok. Hepsi bitecek. Çünkü dava burayı bölmek yani. Değil mi? Burada içimizde oyunlar devam ediyor. Ha şurada patrikhanenin faaliyetleri devam ediyor. Ben diyorum ki buradan ev satmayın. Ben diyorum ki Fatih'i boş bırakmayalım. Ben diyorum ki burada ekümenik projesi var. Buna karşı uyanık olan Birileri rahatsız oluyor. Sen bunu niye söylüyorsun? Ya nasıl söylemeyeyim ya? Şimdi patrikhanenin etrafında yolları kapatmaya başladılar. Kahvehaneler, mahvaneler diye bir plan çıkarttılar. Ve nişantaşı gibi burayı da böyle kahveler lüks kahveler bilmem ne hareketleriyle arabaya kapatıyor. Anladın mı? Yavaş yavaş yavaş. E, para bol, ganimet. Bunlarda bu para varken, bizde de bu ense varken daha çok tokat yeriz. Zavallı gariban, Müslüman ihvan. E, zaten öbür taraftan da hadi bakalım e, ne duruyorsunuz Fatih'te satın evinizi diyen ajanlar var. Ve Patrikhane adım adım burada ekümenik projesine doğru gözümüzün önünde ilerliyor. Dünya Bankası 10 milyon dolar, 20 milyon dolar para verdi Rum evlerini tamiri için. Ondan sonra etrafta kafeler, mafeler başlamak suretiyle şimdi, efendim sana bana zaten yer yok. Çarşaflı, sakallı Müslüman, bizim mahallelerimiz mi Daha geçemezsin. Çünkü neden? E İşçi içiliyor kumara inanıyor. Biri sana bağıracak, laf atacak falan. Bütün Müslümanlar, ya yanaşmayalım buralara. Bura oldu nişan taşı gibi biz nişan taşında. Ben gezebilir miyim şimdi? O bahanelerle yavaş yavaş da oralara sokaklara daha Müslümanlar gezemesin. Bir planda oradalar şimdi. Burada. Allah'ım boz bu planları ya. Amin. Ram. Amin. Çok çok bu oyunların farkında olmazsak Filistin'e döneriz ya. Sattılar sattılar hiç daha İsrail devlet olamazken Sultan Abdülhamit Han Hazretleri bu kadar direndi malıyla canıyla bedel ödedi fakat Gariban insanlardan parayla alırken İngiliz adını aldı. Yahudi gelip kendi de almaz. Nasıl kaptaki gibi. Kapta ne yapar? Türk şirketlerini aldırır. Sen de dersen ki aa kapın etrafını bu kadar Türk şirketleri almış. Ama o Türk şirketleri mason. Mas olursan mason, çalışırsın fason. Bunlar da ne yaparlar? Yarın Büyük İsrail projesi tamamlanırken bütün şirketlerin üzerinde zaten. Türk şirketleri bunlar. Adını çoğunuz biliyorsunuz bu masonların. He bu liboşların he? Bunların adını biliyorsunuz. Büyük zenginler bunlar Türkiye'de. Bunlar yönetiyor. Sabataycılar. Sabatayist bunlar. Türkiye'deki en büyük aileler bunlar. Bu paralarla kapı bütün alıyorlar. Sen de diyorsun ki ne var bunda? Yahudi almadı ki. Yahudiden Peterleri aldı anlayamazsın. Burada da döner bir dolap, bir de bakarsın. Efendim, öyle öyle insanlar İngiliz aldı, şu aldı, bu aldı zannettiler. Halbuki hep Yahudi aldırdı ve aldı. Sonra da güçlerince, hadi bakalım, biz devlet olduk dediler. ilan ettiler, sana da tanıttırdılar. Ondan sonra, ilk belki de Türkiye tanıdı. Ondan sonra da işte görüyorsunuz, hala Gazze, Filistin, açık hava hapishanesi. Ot yok, ocak yok, perişan bir halde. Yine maşallah iyi direniyorlar. Allah yardım eylesin. Amin. Allah mansur muzaffer eylesin. Amin. Taş atarak, şey ederek, füzelere, toplara karşı bir taşla bile olsa mücadele veriyor Filistin, Müslüman Filistin halkı kardeşlerimiz. E şimdiki yani göz göre göre bu durumlara mı düşelim ya? Yani aynı dolap, aynı şey tecrübe ettik. Gördük, Efendimiz öyle derdi ya. El-âkılü te bi Devamlı bunu okurdu ya. Akıllı kişi komşusunun ölümünden ibret alandır. Vaaz nasihat buna, bundan dolayıdır. Yani komşum öldü iyi, dünya bana kaldı. Bu komşuyu da küçük oluyordum zaten. Oh diyen manyaktır. Ya, lan yarın da ben öleceğim. Benim başıma ne gelecek, ben tedbir alayım diyen akıldır, Akıllıdır. Biz ne lüzum var aklımızı yitirdik ya? Ya Filistin'de yaşanan olayın aynısı. Şu anda burada patrikane projeleri var. Buralar tek tek alınmaya başlandı, yollar kapatılmaya başlandı. Her şey ayarlanıyor, planlı gibi. Bazı 10 sene, 20 sene gecikiyor ama gavurun planı yüz senelik yapıyor. Gavur bizim gibi bu olay olduktan sonra aa uçaklar kafamızda uçmaya başladı, darbe oluyor ne yapalım, hadi sokağa çıkalım. Tabii ki iyi ki çıktık. Çıktınız. Allah razı olsun hepinizden. Ama keşke bu darbeye bunlar yapamadan evvel uyanık olup da bunları oturtabilseydik yerlerine, atabilseydik hapislere, zindanlara. Adam havada uçana kadar hiç seni haber yok. Öyle mi? Akıllılık bu bu şimdi kardeş? Ben onun için şey duyuruyorum. O zaman da söyledik ya darbe olacak eşiğine geldiniz rüya gördük şudur şu budur. E, rüya alan şey sabit olmaz. E, sabit olmaz ama sen yine tedbirini al. Acaba de. Bir acaba de ya. Ya e, bunlar böyle tehlikeli adam. Karısını kapalıysa aldanmayın. Efendim namaz kıldığını aldanmayın. Bunlar Yahudi uşağı, bunlar diyalogçu, bunlar şu, bunlar bu, şirk, mir. Canımız çıktı. Hepsi birden toplandı. Çok konuşuyorsun, fitne çıkarıyorsun. Bizimkiler de dahil. Hadi git içeri dediler. Attılar bizi bir sene yattık. E ne olacak? Hiç olmazsa imanımızı koruduk. Satılmadık, alınmadık. Durduğumuz yerde duruyoruz bak. Ölene kadar Allah bu hizmette daim eylesin. Amin. Ne korkacağız, ne edeceğiz ya? İşte, şimdi yine planlar varmış, projeler var, şöyle var, böyle var. Mesela uşitten korkarken, PKK'dan tehlike beklerken bir de bakarsın sakallı cübbeli adam gelişen öldür. Bayram Hoca'yı öyle yapmadılar mı? İşte, tehlike daha büyük. Bizim içimizdeki haşhaşiler uşitten de beter. Adam tam haş ya. Haplanmıştan beter adam. Hadislere konuşuyor ya. Efendinin tefsirine konuşuyor. Bu ne cesaret? Efendinin evinde Efendinin dergisi dediklerinde. Yani bunu yapan ne yapmaz? Yani ne yapamaz arkadaş? Ne yapamaz yani? Buradaki tehlikenin büyüklüğünü daha anlamadınız bir şey. Zerre kadar destek vermeyin. Zerre kadar. Bunun. Artık belli. Belli ki bir plan var. Bu projeyi uygulamaya bunlara vermişler. Efendiyi ayırmak, hiç malaya getirmemek, cemaati kaça bölmek, Fatih'i boşaltmak, Öyle mi? Evet. Efendi, efendi babandan ayırmak Ya e adama diyorsun bir reddiye yap yoksa böyle bir görüş Bana ne diyor? Kıylık hale cevap vermiyor e Her uçan sineye cevap veriyorsun Niye bu konuyu konuşmuyorsun efendi Hazretleri? Sen efendi babadan nasıl ayırırsın? Ya bunlar böyle Ama şimdi biz uyanmazsak Suriçi gider Suriçi gittikten sonra Türkiye'yi ne yapasın ya? Fatih burada, Yavuz burada Kanuni burada, İsmet Baba burada, Tekke burada, Efendi Baba burada, hepsi gider ya! Bütün benzarlarımız belli bizim ya! Yani... Adamlar fırsat buldu mu kaçar! FETÖ hep kaçtı gitti, değil mi? Biz nereye kaçacağız? Bizim başka vatanımız yok! Ölüsek kalırsak, burada doğduk, burada öleceğiz inşallah! Bir tek Medine, Mekke müstesna! Orada ölecek bir şey demem! E geri kalan Burası vatanımız. Nerede olacak? Buraya gelmemiz lazım. Öyle mi değilmişim? Evet. Mekke Medine müstesna. Bunun dışında ne? Orası zaten ana vatanımız. Hepimizin vatana. Kura, Şehirlerin annesi orası. Ayetle sabit. Ama şimdi biz yanımızda bu dolap dönerken bu oyunları anlamışken nasıl sessiz kalalım şimdi? Kaça patlarsa patlayacak. Ne yapalım şimdi? Ne yapalım yani? Uyanık olacağız alabiliyorsanız yer alın buralarda Rum evi, Mu evi demeyin, alın Balat, Malat alın bu kadar zengin adamlarınız var alın ya bu oyunları bozalım inşallah Vatanımızda da ederler bizi ya ha 3 milyon, 5 milyon insan muacir. yani ha, sadece dünyalık içinde konuşuyor? ne din kalır, ne dünya kalır bak şimdi o videolarda Hastı şabi mi dediler? Ne dediler? Haçlı, haçlı değil de Hastı şabi mi? Ne işte ben anlamadım. Ha Öyle he? Haçlı şabi, şabi diyorlarmış. bilmiyorum Arapçayı görmeyince ben. E, hast ne demek bilmiyorum. Yani Arapça hattı görmeden bu telefuzlar İngilizce yansıyor ya onun için telefuz yanlış olabilir yani. Şabi zaten toplumsal işte ırkçı, makçi demek de Komünizm şuhubiye deniyor zaten de, Arapça'da. Fakat e, adını tam, teleffuzunu bilmiyorum. Hattını görmedim yani. Yazıyı göreceğim Arapça, anlardım. Ağızdan ağza şöyle. Adamlar 120 bin kişilik Şii milis ordusuyla şu anda Musul operasyonunu bekliyor. Musul'a girer girmez herkesi kıtır kıtır kesecekler. Videolar var, bir imamı yakaladılar. İmamı öldürdüler, ciğerini çıkarttılar. Şu anda video da var, videolar çıkacak. Ciğerini çıkarttılar eli i Hoca'nın. Şu anda var, Arap internetlerinde var. Ben de sağlamasını yaptım. Gerekli yerlere sordum, kurafe olmasın diye. Bütün habercilerden, tanıdıklarımdan orijinal dediler. Şu anda. Bir tane el alimi astılar, verdiler ateşe, döner keser gibi ateş yanarken etlerini kesiyorlar. Şu anda. Şey uyuyorsunuz da burada oturuyorsunuz. Ha ha iyi. Yüz yirmi bir küçük orduyla, bak, Suriye'ye bak, oraya bak, buraya bak, PKK'yla ile uğraş, FETÖ ile uğraş, IŞİD uğraş derken Irak'taki şia, tabi İran kesin bunun arkası da var, onsuz olmaz, ne yapmaya başladı? El üsreti şu anda kesip doğramaya başladı. Ciğerini, bu ordu öyle yetiştirmişler, hiç acıma diye bir şey yok, ciğerini çıkarıp yiyeceksin demişler, bu özel ordu şu anda. Allah'ım, kurban oldum sana Allah. Im. Görüyorsun Allah'ım. Bu mazlum Müslümanları, bu el kurtar bunların bela. Kalâsayla ya Rabbi. Amin. Şerlerini durdur ya Rabbi. Birbirine vurdur ya Rabbi. Amin. İmha ettir bu orduyu ya Rabbi. Salli ala ve Paylaşılırsa yani insanlar görürler. Diğer arkadaşlar buluyorlar. Ben video anlamam, internet anlamam. Ben size duyuruyorum. Ben size uyarıyorum. Cemaatı bırakmayın, namazlarınızı cemaatle kılın, C camide kılın, belalar ancak böyle defolur, zikrinizi duanızı güzel yapın, haramlardan el birliğiyle sakınalım, fitnecilere fırsat vermeyelim, ehl sünnetin birliğini bozanlara alet olmayalım, aklımızı başımıza toplayalım, yani şu vatanı böldüremesinler. Türkiye ayakta kalırsa inşallah Irak'a da yardım ederiz, Suriye'de yardım ederiz, ediyoruz zaten görüyorsunuz. E, Türkiye, yani Türkiye'den başka Müslümanların bir ümidi kalmadı yani. Zavallı mazlumlar, zulüm altında. Ne kadar de kadınlar, ehl sünnet kadınlar, Şii hapishanelerinde şu anda her dakika tecavüz tehlikesiyle karşı karşıyalar. Şimdi mesela onların kurtarılmasına uğraşılıyor. Yani arkadaşlar, keyif zamanı değil. Keyif zamanında değiliz. Tam bu zamanlamayla beraber bir de cemaatler arası, olaylar, hocalar birbirine girmeler, bunlara fırsat vermeyeceğiz inşallah. Efendim. E, kimileri özür dileyenler oluyor, kimileri ben alet oldum diyenler oluyor. Bana karşı, çünkü burada bana karşı bir şey yok. Efendiye karşı var, tefsire karşı var, hadise karşı var, Osmanlı uleması ve şahının yoluna karşı var. Benim şahsımla ilgili bir şey yok yani. Benim hadis uydurmadığım herkes biliyor. Kaynaklarıma uydurdu demek suretiyle. Yani bu oyunlara gelmeyelim, aklımızı başına toplayalım. Şimdi vatan'a millete dua, hükümete dua, Muvaffak olsun, hayırla muvaffak olsun, kararları isabetli olsun. Ya dua edecez de kardeşim, nedir ya? E şimdi bu. Tayyip Bey'in iyiliği, memleketin iyiliği, hidayet üzere, istikamet üzere, hayırlı müsteşarlar nasip ederek, kurban olduğum Allah. İşte bak şimdi yeni açıklamalar yaptı, değil mi? Bir daha başımıza kapak patlayana kadar beklemeyeceğiz dedi Önceden başlarına bineceğiz Doğru değil miydi bu? Doğru. Çok geç kalmış değil mi? Evet. Ama adamın etrafındakiler Ne yaptılar bugüne kadar işte Böyle yanlış bilgiler verdiler insanlara ya E şimdi bak Elhamdülillah Bunları isabetli buluyoruz Çok doğru görüyoruz Adam Yani sen bu şimdi canlı bomba yani Bu canlı bomba duruyor e tamam canlı bomba durdukça biz ona bir şey yapamayız. Ne olacak? Patlatınca bir şey yap. Patlatınca zaten o da gitti, sen de gittin. Yani bu canlı bombaysa önceden bunu patlatacaksın bir şekilde yani. En az zararla. Çünkü öbür türlü kalabalığa girerse daha kötü. Yani bu böyle. PKK'yı bekle, PYD'yi bekle. Orada devlet kursun, sen ondan sonra konuş. Neye konuşacaksın ki? Yani şu anda hükümetin, maşallah, MHP'nin de Allah razı olsun akıllı insanlarına, onların da vatan millet sevgisi ön planda olduğu için ee onların da el haşdus şiabi mişe haş haşe ha, şey de şimdi anladım haşdi şiabi ondan sonra Allah belalarını ver ya Rabbi kahhar isminle perişan eyle ya Ay. amin bunlar şu anda şu anda kesi basıyorlar hala videolar taze taze geliyor canlı geliyor oralardan şu anda benim efendim bana ulaşan haberlere göre Bunlara da agah olalım, uyanık olalım, duamızı yapalım. Müslümanların halası dua yapalım. Allah Musul'a bunlardan nasip etmesin. Ay. Musul'da e ekseri sünnet. Yahu, el sünnet olmasa da, Yezidi de olsa, Ermeni de olsa, Şii de olsa, adamı sen kesipse doğranmak, yakmak, yıkmak... Bu nasıl bir militanlık ya? bu? Biz... Sadece el-i sünnet için de demiyoruz. Mazlumlara da dua diyoruz ha. Yani, zulme uğradıktan sonra bir insan kafir de olsa mazlum olabilir daha. Sen şimdi bu adam... Haksız Yerenli. Bir defa zaten yakmanın, kesmenin döner gibi haklı taraf hiç olamaz ki. İslam'da da öyle bir ceza da yok yani. Ama adamlar kitapsız yani. Yahudi yapmaz, Ermeni yapmaz. Yunan yapmaz, hiç kimse yapmaz. Bu e, Şia milislerinin, bu yetişen özel bir grup bunlar. Hulat bunlar, hulat, azgın. Onun için çok duaya ihtiyaç var. Yani hükümet akıllı kararlarla, manevralarla ordumuz inşallah bir an evvel kendi de zarar almadan işte o Musul'daki milleti de mazlumları da bir kurtararak yani IŞİD'den temizleyelim derken daha beteri Allah başa vermesin fazluken. Amin. Buna dua edeceğiz. Bu hususta yani sizi uyarıyorum. Allah Teala tesirini kalka ileye. Allah muamin. Ya Rabbi'l Alemin. Şimdi ayvül velletten dersimize gelecek olursak ve sani ikincisi Saati böyle gömük olunca 12'ye kadar gidiyoruz. Bir şeyden haberim yok. Saat önümde durmuyor. Ve sen ikincisi neden? Mimma tede'u bırakman gerekenlerden. Mimma o şeylerden ki tede'u bırakacaksın. Entesen. Şimdi senin bırakman gereken şeylerin ikincisi ne, de, ne buyurmuştu? Dört şey mi bırakacaksın? Evet. He? On ikincisine geldik. Öyle mi? Yine unuttunuz her şeyi. Hayır, cehalet hastalığı dört türlüdür dedi. Üçü ilaç kabul etmez, biri kabul etmez. Onları bitirdik, öyle değil mi? Evet. Tamam. Bu arada da bir, iki, üç, dört çok geçiyor. Her birinin içinde kaç tane bir var? Ondan dolayı e, sana ne amel edeceğine dair sekiz şeyi nasihat edeceğim. Bunları kabul et, ilmin Kıyamet günü bildiklerin aleyhine hasım olmasın. E, hüccet olmasın buyurdu. Dördünle amel etmek için söylüyorum. Dördünle bırakacaksın diye söylüyorum. Şimdi evvela nereden başladı? Ettehliye kablet tehliye. Boşatma yapmak, arındırmak, süsleme yapmaktan önce gelir. Önce rutubeti mutubeti kazımazsan küfü müfü, üzerine bırakıp da tezzinata, kalem işçiliğine başlarsan ne olur? O onun... İptal eder, patlar, arkasından sızma yapar, sende süsün bir şey kalmaz. Önce temizlik operasyonu, sonra donatma operasyonu. Onun için amel edeceğin şeylerden önce bırakacaklarını söylüyor. Öyle anladım. Şimdi bırakacaklarının ikincisi. Ve o da nedir? Tabii özellikle bana da nasihat oluyor, herkese nasihat oluyor. En senin sakınmandır ve tehterize kaçınmandır, ihtiraz etmendir. Neden? En tekune minen tekune olmandan, nedir olmandan, vaizan vaz edici ve muzekkiran e, nasihat edici, hatırlatmada bulunucu konumda olmaktan sakınman lazım. Yani o zaman tabii herkes yolda. Herkes düzgün. Zaten her yer hoca, değil mi? İmam Gazali zaman nasıl bir şey? bir mahallede kırk tane alim bulursun şimdi İstanbul'da bir tane müftü zor çıkar yani fetvayı doğru veren o zaman her mahallede kırk tane alim bulursun vaiz bulursun onun için sen ne yapma diyor vaiz olma diyor yani tabi ben zaten merkez vaizci değilim memur da değilim memur olmadığımdan da çok rahat ettim değil mi? rahat rahat konuşuyorum yoksa sürgünden sürgüne İhraç da olabilirdim çoktan bu yaşa kadar. Kaçıncı ihraç olabilirdim? Geri de almazlardı bir daha. Ee, yani rahatız. Ama yine de fahri hizmetteyiz ama yine de vaiz olmaman, vaiz olmayı bırak diyor. E ben şimdi mesela hakikaten sıkıntılı. Yani vaaz-u nasihat işi sıkıntılı. Liyen nefi Çünkü bunda ne var? Afeten, kesiraten çok afetler var. Geçen hafta afetin manasını anlattım size, değil mi? Musibet, bela gelir yani, çok belası var şey Vaaz edici olmanın, nasihat edici olmanın çok sıkıntısı var. Çünkü, yani, işte şu helaldir, şu haramdır, şey ayet var, hadis var, onu oku, falan, bu vaazlıktır. İyi bir şeydir ama, çünkü Mevla Teâlâ bunu emrediyor. Estağibülâh ve zekkir, Habibim vaazet, Nasihat et, öğüt ver, hatırlatmada bulun. Fe innez zikraaten fe'il mü'minîn. İmanı olana vaaz-u nasihat ne yapar? Fayda verir. Veriyor da vermiyor mu? Benim gibi bozuk adam bile konuşsa, namaza başlayan oluyor. Biz nereye bakarız? Neticeye bakarız. Neticede bu adam işkiyi bıraktı mı? Zaten beni kıskanan, çekemeyen, aleğime konuşan, Bizim camiadaki bütün hocalar şunu kabul ederler İnsanların çok hidayetine vesile oluyor Namaz başlatıyor İşte Tesettüre şey oluyor, cinadan kurtarıyor, içten kurtarıyor falan filan Bundan dolayı derler ki Ekseriyeti beni çekebilenler çok var Allah Onlar da bizi de eylesin Amin. Amin Derler ki Ya bu adamın artısını eksisini hesap edince artısı fazla geliyor Aslında çok yanlış adam, bozuk adam ama He, ne gülüyorsun? Öyle diyorlardı ha. Ben kafamdan mı uyduruyorum? Niyet okumuyorum. Niyet okumuyorum. Ha. Yani Efendi Hazretleri'nin şahitliklerini falan onlar görmez. Çünkü haset insanı gözünü bürürse, insan hasete mağlup olursa şeyhim ne demiş, ayet ne demiş, hiç bakmaz. O kendine göre bir yorum yapar. Ama şunu en çok çekemeyenim, düşmanım olsa şunu kabul ediyor. Bu adam çok insanın hidayetine sebep olmuş, buradaki namaz kıldırma oranı yani şu anda benim şeyimle sohbetten dinleyip namaza başlayanın efendim haddi hesabı yok on binler, ben diyeyim sende yirmi binler, yüz binler öyle bir şey var bu efendinin tesirini efendileri konuş demiş, konuşuyoruz 13'ün bunu hepsi teslim ederler bundan dolayı ben de şuna bakıyorum ben de kendimi yani onların dediğinden daha bozuk görüyorum çünkü ben kendimi onlardan iyi biliyorum. İyi biliyorum. Dolayısıyla ben, efendim, e, velilik iddiam yok, şehrlik iddiam yok, vekillik iddiam yok, bir şey bir iddiam yok? Kuru kuruya bir, e, bir şeyler biliyorsam milletle paylaşıyorum. Paylaşıyorum. Üslup farkı olabilir. Hal böyle olunca da neticeye bakıyorum. Neticede bu insanlar benden faydalanıyorsa ben bu işe devam ediyorum. Amma ve lakin, ha yarın ahirette yanar mıyım, yıkılır mıyım? Ondan dolayı da Allah hep diyorum, size de hep diyorum, Allah sizin şefaatinizi benim hakkımda geçerli eylesin. Çünkü insanlar, namaza başladım ben bu hocanın yüzünden, kapandım, zinayı bıraktım, işçiyi bıraktım derse, beni melekler cehenneme alsa götürürken bile şefaat hakkını kullanabilirsiniz. E i̇nsanlar, mevlada da buyurur ki, tamam ben bunu bunlara bağışladım, buyurabilir. Bu usta hadis şerifler vardır, benim hakkımda özel değil. Bu hususta hadis şerifler vardır. Bazen cemaat hocayı da kurtarabilir fayda gördüm deyince Mevla da ondan e, razı olur, Mevla da bahane arıyor yani anladın mı? Mevla ne arıyor? Bahane arıyor. Yani affetmeye bahane arıyor. Ben tabii ki yani bozukluğumu biliyorum ama Mevla beni cehenneme atmaya bahane aramıyor. Cennete götürmeye bahane arayınca siz de bahane oluyorsunuz işte. O diyor ki namaza başladım falan, tamam diyor bunun hürmetine hadi bunu affetme. يَسْلَحَيَنْ يُعَذِّبَابِ Yomul kıyamet baina ihvanime. Efendim sen en çok okuduğun hadislerdir. Allah Teala kıyamet günü bir adama azap etmek ister. Azap edecekken bakar ki kardeşleri var. İhvan diyor tabii. Burada hac yolculuğu kardeşi, tarikat dersi kardeşi, ilim kardeşi, cami cemaat kardeşi, mümin kardeşi. Genel manada kardeşleri bunu nasıl biliyor? İyi biliyor. E bizi de bayağı bir iyi bilen çıkar. Namazlı abdestleri konuşuyor. E şimdi iyi biliyorum diyen çıkar yani. İyi biliyorum diyen çıkınca mevlada bakar diyor. Onca eksilmemeli ikvan din yolunda kardeşlerinizi çoğaltın. Feynara ve Kumhayı unkerim, hâyi gün. Sizin Rabbiniz haya sahibidir, kerem sahibidir. Yani utanma muamelesi yapar. Yani Mevla utanır diyor ya burada. Bizim gibi haşa utanma demek değil. Neden utanır? kardeşlerin arasında kuluna azap etmekten utanır. Onu teke teke çeker. Etarife dembeke de, çarife dembeke de şu suçunu biliyor musun? Şu günahını hatırlıyor musun? Tek tek döker. O da yandım, yıkıldım diye helak olduğunu bekler. Hadi şimdi melekleri emredecek. Atım onu cehenneme. Böyle beklerken Mevla buyurur ki ama ihvan kardeşlerin, Müslüman kardeşlerin seni iyi biliyor. Üstüzan, üstü şahadet ediyorlar. E ben de söz verdim diteğunu şüheda alel nas e ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kuntum hayra ümmeten uhricet lin nas siz insanların lehine çıkarılan en hayırlı ümmet oldunuz ve ke dealke ciannak ümmeten vesatan ayetler bunlar hep biz sizi adaletli bir ümmet olarak yarattık o zaman sizin bu adaletiniz neyi iktiza ediyor şahitliğinizin geçerli olmasını siz de şahitlik ettiniz ki bu adam iyidir mevla ki ben biliyorum ne maldır ama ''Sizin şahitliğinize, yani hüsnü bina binaen ben bu kulumu affettim.'' Yani azap etmekten utanırım diyor Allahu Teala Teala. Onun için cemaatta olmak, cemaattan ayrılmamak, kardeşleri çoğaltmak, Allah yolunda tanışmak. E bizim de bayağı bir tanıyanımız oluyor bu kadar seni konuştuğumuzdan. E bu tanıyanların da ekserisi bizi hep nerede görüyor? Kürsüde görüyor değil mi? Camide görüyor, şurada görüyor, burada görüyor. E bu da ne oluyor? Onların bizi iyi bilmesine, iyi şahitliğine vesile oluyor. Elhamdülillah. Bir şekil kurtaracağız yani. İnşallah. Mevla kurtarmak murad ediyor. Mevla bahane arıyor. Dediğimin manası budur. Ondan dolayı vaaz-ı devam etmek durumunda kalıyorum. Devam etmek durumunda kalıyorum. Kendimi beğendiğimden de değil, ehliyet ve liyakatımdan da değil. Tabi Efendimiz Hazretlerimizin de konuş emri de var, birkaç kere de geri çekileyim, müsaadesi istediğim halde de hayır konuşacaksın dediği de var. E onun için yani e, tabii ki bunun çok afeti var. Bunu en çok bilen benim. Çok afetlerinden de musab oldum, başıma neler de geldi. Bu maddi manevi oluyor bu afetler. Bu bazı nasihat işi de kolay olmuyor. Hoşapsa otursan, kuyruk sallarsan belki oluyor ama hem paralar alıyorsun cukka, hem de herkes seni seviyor. Ama şimdi benim hakkımda böyle bir durum yok. Hem çıkıyorum, her bir yer çağırıyorlar, kanallara çıkıyorum, bir para almıyorum. Hem de sıkıntı alıyorum. E çünkü IŞİD'ye konuşuyorsun, ve abiye konuşuyorsun, IŞİD'e konuşuyorsun, PKK'ya konuşuyorsun. Başka da konuşan bu durumda çıkmayınca kabak gibi ortada kalıyorsun. E bunu da bedeli oluyor değil mi? 28 Şubat'ta ödediğimiz gibi, FETÖ olayında ödediğimiz gibi. Bunlar da göz önünde bulundurulursa bunun afeti çok ahiret afeti daha çok kibir mi geldi, gurur mu geldi, kendini mi beğendin hava mı attın, çakam sattın uuu bir de ona cevap vereceğiz ahirette yandık yani e dünyada zaten hep sıkıntı geldi bir rahatlık gelmedi ki yani bizim bu va sürecimizde çocukluğumuzdan beri bela başımızdan eksik olmadı hedefte olduk hep onun için sen diyor vaaz ve müzekkir olmaktan sakın diyor. İlla ancak müsaade veririm diyor. Ente amele amel edersen bimâ tekûl. Eğer konuştuklarınla amel eden bir konumdaysan, yani vaz ettiğini kendin yapıyorsan evvela, ilk başta sen yapıyorsan, namaz kıl diyorsan, kendin namaz kılıyorsan. E, oruç tut diyorsan, kendin tutuyorsan. Efendim zina yapma diyorsun kendin yapmıyorsan. Hiç içme diyorsun kendi içmiyorsan gibi önce kendin amel ediyorsan tüm arzal sonra vaz ediyorsan bihi o e, usul ile kime ennase insanlara efendim vaz ediyorsan tamam ben buna bir şey demiyorum diyor. Ama amel şartı koyuyor. E şimdi boğaz nasihat edenlerde bütün dedikleriyle amel etme şartını koyarsan kim kalır vaaz edecek? Bir efendi hazretleri belki kalır. Belki dediğim şu, belki birkaç daha Allah tabi vardır. Yani şimdi Sade Efendi'ye de indirgemek doğru olmayabilir. Tabii Allah'ın başka dostları da vardır. Ben şimdi onları da şey yapmayayım. İstisnalar müstesna. Yani Sade Efendi diyemiyorum yani. Ama vardır belki ehli birkaç kişi. Ama ne kadar kalır yani? Şimdi Diyanet, merkez vaazileri, vesaire, ben zaten hepten bir acayip. E şimdi bizi tutarsan, dediğinle amel ediyorsan konuş, yoksa konuşma dediğin zaman tabi amel ettiğim birçok konu vardır. Ben o zaman sadece amel ettiğim konularla sınırlı kalırım, öyle mi? O zaman amel etmediğim konuyu kürtüye getirmemem icap eder. Bu, nasihat olarak bunu söylüyor. Yani İmam Gazali Hazretleri. Ama burada şu demek değil. Mesela iki tane ayet-i kerime destadırilla E temrûnen nâse İsrail ve İsrail'in ulemasına söylüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bile bile inkar eden, tahrif eden, değiştirenler. Siz insanlara iyiliği emrediyorsunuz da yani şu hayırdır, şu iyidir, yapın. Veten sev, nefsekup kendinizi unutuyor musunuz? Burada Mevla sitem ediyor. Bu sitem neye yöneliktir? Bu sitem sen niye vaaz ettin, namaz kıl dedin, oruç tut dediğine yönelik değil. Bu sitem sen bunu derken kendini niye unuttun'a yöneliktir. Efe la teakilûr. Hiç mi aklınızı çalıştırmıyorsunuz? Buyuruyor. Yine Saf Suresinin ayetindeki hiç o, onun kadar korkutucu bir ayet hacılara, hocalara Kur'an'da nacil olmamışlar. Ya اَيُهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman etmiş kullar! لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا Yapmayacağınız şeyleri niye söylüyorsunuz? Şimdi bunu da yanlış anlıyorlar. Yapmadığınız şeyleri niye söylüyorsunuz diye mana veriyorlar. Bunların da ilmi yok. Halbuki bu şu, harp çıkarsa cihada giderim diye atıyor. Harp çıkınca kaçıyor. Ben efendim, her sabah cemaata geleceğim diye söz veriyor veyahutta şu kadar yardım edeceğim diye bir vakfa geliyor. Değil mi? Adam yemek veriliyor. İşte insanlara deniyor ki şöyle bir hizmetimiz var falan falan bir yardım isteniyor. İşte FETÖ'cüler himmet adı altında soydu solana çevirdiler memleketi. Bu arada adamın biri yüz milyardan, bir trilyondan açılış yapıyor. Anladım, öbürleri de utanıyor, ulan diyor bir trilyon'dan açıldığı için ben şimdi üstüne çıkamasam da 50 bin lira diyeceğim rezil olacağız. Bu sırada mecburen 900, 800, demek zorunda kalıyor. Halbuki o bir trilyon diyen onu verecek değil. O işi kızıştırmak için açık artırma gibi, açık artırmacı gibi yalan söylüyor. Bunu biri de yapmaya kalktı Efehan senin yanında Demiş ki şu kadar bir yardım edeyim Ondan sonra da demişler ki sen böyle söz vermiştin Medreseye Adam demiş ki ben onu Teşvik için söyledim Ulan teşvik için yalan söyledin mi? <gülüyor> Efehan demiş sen deli misin? Seni, seni bu yalandan kurtarmak mı sen yalana düştün demiş Onlar herhalde FETÖ'den öğrenmişler eski FETÖ'cülerse Şimdi kardeşim bu ayette de Yapmadıklarınızı niye söylüyorsunuz değil manası Yapmayacaklarınızı niye vaat ediyorsunuz? Yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki adam Sana diyor bir şey olursa diyor Harbe gidersen diyor biri saldırırsa falan Malımla, canımla Çıkacağım falan falan Sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk'e çıkıyor Adam geri kalıyor mesela Ondan sonra Şeyde de çok oldu Talut'un ordusunda oldu ırmaktan içene kadar. ırmaktan içtiler, hepsi şiştiler. E, düşman ordusu Câlût'u görünce değil mi? O inşallah Kur'an-ı Kerim duaları kitabı siz takip edin yani. Onda çok 650 sayfa. Bu kıssa 10 küsür sayfa. O ayetleri anlatırken dualarını onların. E şimdi tevellilallahi Hepsi geri döndüler. Azı kaldı diyor. Allah o zalimleri bilmez mi? Ben önceden de biliyordum bunların kaçacağını Allah buyuruyor. Demek ki e, söz verirsen yapacağım dersen seni bağlıyor ve iman edenler. Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Esas bahansı budur. Ama sen bunu şeye de çekebilirsin. Çünkü fiilin muzaridir. Muzari e, hale de müsaattir. Yani istikbal manası yapmayacağınız esas o hususta nazildir ama mana müsaittir. Çünkü lafız fiili i O zaman yapmadığı, yani yapmamakta olduğunuz, şu anda yapmıyorsunuz o şeyi, niye söylüyorsunuz yapıyorum diye? Bu sefer yapıyorum diye dersen, ya bu zaten yalan. Ben her gece 12 rekat teheccüd kılıyorum. E şimdi diyebilir miyim ben şimdi bunu? Yapmıyorum bunu. Kılıyorum, kıldığım olur, uyuduğum olur, kılamadığım olur, kalkamadığım olur. Ben şimdi 80 senedir teçrüt kaçırmamışım. Diyebilir miyim? Zaten elli yaşındayım zaten. Yalancılık olur yani. Böyle atıyorsun, gidiyorsun yani. Böyle bir şey yap. Kemuramakten endallah. Allah katında en büyük gazabı çeken nedir? En tek oluyor Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, vaat etmeniz, taahhüt etmeniz, sonra sözü bozmanız. Veya yapmadığınız şeyleri sahtekarlık yoluyla yutturmaya çalışmanız Mevla buna çok kazaf eder Fakat İmam Gazali Hazretlerinin bu beyanı Nasihat kabilindendir Yani ne demek? Vaz çok var Nasih çok var Değil mi? İnsanlara fayda veren, konuşmalar yapan insanlar çok var Sen bu işi yapma Çünkü cenaze ortada Kalmıyor Anladın mı? Yani cenaze ortada kalmayınca cenaze namazı veya yıkaması tecizi, tekfini ne oluyor? Farzı kifaye oluyor. Biri yapsa senden o farz düşüyor. Ama cenaze ortada kaldı. Kimse ilgilenmiyor. Bunu işte yıkaman, uskü, tecizi, tekfini, salatı, namazı sen üzerine ne oluyor? Terettüp ediyor, farz oluyor. Şimdi İmam Gazali'nin dönemi vaiz dolu. Osmanlı dönemi de öyle. Her yer tekke. Her mahallede bir tekke, her mahallede bir medrese, ma vaiz, hatif, alim, dolu. Bir camide, namazda, Osmanlı'da yani 40 kişi birbirine sen buyur, sen buyur. Herkes imam olacak hüviyette, öyle mi? Şu Fatih Cami için falan üstleri var ya, o biraz sıkıntılı olur şöyle bir arşın. Mahfil gibi değil. Mihraba yakın olan yer, üç saf, iki saf bazı camiler. Sultan Beyazıt Camisine gitmiştim Amasya'da Orada yaşlı bir dede dedi ki bana tabii çok sene, 30 sene var Dedi ki ben dedi Yani evvelki zaman Doksan, yüz yaşınaydı o zaman Ben dedi bu caminin Ön tarafı yani Ön derken işte o 2-3 saf Mihrap tarafındaki çıkıntının Tümünün sarıklı e, Hafız, alim hocayla dolduğunu biliyorum Her namaz Bir tane bir şey kalmadı dedi şu Fati Cami'de düşün, ne kadar saflar da uzun ve kaç saf? 3-4 belki 5 saf. Oraya zaten hafız alim olmayan çıkamıyor namazda ya. E şimdi geldik böyle bir kıtlık ve kuraklık dönemine. E şimdi cenaze ortada kalma tehlikesi var. Hocalar onun için bazımız konuşuyoruz işte. Çünkü yok! Hakkı hakikati söyleyen olmayınca farz-ı ayin oluyor, sana tereddüt ediyor. Kaça patlarsa patlasın oluyor. Sen de burada şeyi gözetemezsin Kar zarar hesabı yapamazsın Cenaze ortada kalmış Ha sadece benim için demiyorum Diğer hocaefendler de yapıyor Allah hepsinden razı olsun Ehl ücret alimlerimizin hepsinden razı olsun Yani yapan hocalarımız var <gülüyor> Şu hadis-i şerif var. Muru bil marufi, Allah'ın dininin marufunu yani hak kabul ettiğini, iyi tanıdığını emredin. Yani ne demek? Şöyle i̇şte namaz kılın deyin. iş işmeyin deyin. Zina etmeyin deyin. Livata yapmayın deyin. Lezbiyenlik yapmayın deyin falan falan. Neyse. İyiliği emredin. Veyahut da işte efendim emir tarafından gidersek oruç tutun deyin. Zekat verin deyin. Işte faziletini anlatın. Hacca gitmeyi teşvik edin, yani umre, neyse. Marufu emredin. وَاِنْ لَمْ تَعْمَلُوا Siz hepsini yapamasanız da... Şimdi bu hadis-i şerife baktığın zaman İmam Gazali Hazretleri'nin bu beyanının ne olduğu anlaşılıyor. Özel nasihat olduğu anlaşılıyor. Yani yavrum, sen benden nasihat istiyorsun? Memlekette vaiz çok zaten, sen bu görevi seçme. Afeti çoktur, diyor. Ama hadis-i şerif ne diyor? Sen... Mesela adam namaz kılmıyor, oturuyor. E, dükkan sahibine müşteri veya şu veya bu diyor ki ya diyor ben burada seni beklerim. Hani müşteri kaçacak diye korkma. Sen cemaate git diyor. Anladım. Demiyorum bazı böyle müşteriler var. Adam cemaate merak dükkan sahibi. O da diyor gezen okunuyor falan. O da biraz rahat anlıyor Ya diyor sen diyor camine git namazını kıl gel. Müşteri olarak ben kaçmam diyor yani. Beklerim seni. Bu da bir hayır. Kendi, o da diyor ki sen de buyur kılan diyor, diyor abdestim yok. Biraz daha sırası harita şurada su var diyecek kustüm de yok. Onun için konuyu kapatmak lazım. Deşmenin de lüzumu yok ama siz de buyurun kılan falan demekte fayda var. O da ona diyor ki sen diyor buyur kıl diyor. Anladın mı? Yani o adamın da ona sen cemaate git demesi iyi bir şey değil mi? Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sen amel edemezsen de diyor, marufu emret diyor. Burada ne var şimdi? Anladın mı? Kendisi kara içiyor, öbür adam içecek içme kardeşim diyor, zararlı diyor. Ya sen içiyorsun ya diyor, ben zaten diyor acı patlıcanı kırağaç almaz, benden gitmişim, karaciğer gitmiş diyor. Sen gençsin, yazık değil mi yavrum diyor. Bunu demekte fayda yok mu? Evet. he onu söylüyor rady şerif. Yani şimdi siz bu dersi dinleyince, ee, demeyin ki, bu cübbeli vaazlara devam ettiğine göre bu dediklerin hepsini yapıyor gibi bir şey düşünmeyin. Çünkü neden? Ben diğer hadislerden yol alan bir adam. Yani İmam Gazali böyle diyor. Hoca da bunu amel ediyorsa ulan her konuştuğunu yapıyor falan. Ulan her konuştuğunu yapan adam olsam bu memleket bu hale mi gelirdi be? Bu kadar cemaatim mi olurdu? Bu cemaat bu halde mi olurdu? Bu İsmaila bu halde mi olurdu? Efendim seni bu durmam düşerdi. Ben adam olsam, kıyar olmasam. Ne? Doğru konuşuyorum dediklerimin hepsiiyle amel etseydim şu anda memleket bile değişirdi 20 sene 30 sene evvel 5 bin 100 bin kişileri toplamaya Allah bana nasip etti ama topladık dağıttık topladık dağıttık topladık dağıttık ayarsız bir adamım yani Do doğrussu konuşuyorum ama yine de fayda fazla konuşmam icab ediyor Bundan dolayı da konuşuyorum yoksa amel etmeyi kendisi amel ediyor diye konuşuyor diye bunu anlatmak istemiyorum Onun için Hadis-i Şerif bana onu emrediyor, sen hepsini yapamasan da iyiliği emret, öyle mi? وَنْ هَوْعَنِ الْمُنْكَر۪ي وَاِنْ لَمْ bu كُلَّهُ Münker, içki, kumar, zina, faiz, fuhuş, yalan, gıybet, hele gıybet, hele dedikodu, iftira bile bile yapma. hayatta bile böyle bir iftira yapmam, yani olmayan bir şeyi uydurmam, öyle bir uyduruculuk. vasfım gelişmemiş. Ma gıybetten kurtulamıyoruz, öyle mi? Dedikodudan kurtulamıyoruz. E şimdi, e ben şimdi bilete demeyeyim mi ki gıybet yapmayı? Ha şimdi benim gıybet ettiklerim, kılıf ararsam biraz da kılıfta bulurum. Leyselil fâsıkı gıybetün, fâsıkın gıybeti olmaz. Sahittir hadis. Yani fâsık ne demek? Günahı alenen aşikar yapıyor. Yani adam ortalıkta, alenen içki içiyor, alenen zina yapıyor, veya işte böyle teşhirci. Bunların, veyahutta da yani onları ben size maddeledim. Geliyor adamı kızını istiyor. Adam bana geliyor diyor işte bu adama kız vereyim mi? E ben de biliyorsam ki bu adam işkisi var, namazı yok, abdest yok. E bu gıybet olmaz. Ben de diyorum ki kızın yanar yani buraya verme. Veya borç vereyim mi bu adam aldığını ödemez. E benim tecrübem var, ticareti bozuk. Yani böyle bir bilgim varsa benim bunu paylaşmam gıybet olur mu? Olmaz ama tabii Facebook'a da vermemek lazım. Kızını verecek adama demek lazım. Öyle mi şimdi? Zaruret kadarıyla sınırlayalım olayları. Sonra ortalık bulaşıyor. E, bu kadar efendim e, din düşmanlarına malzeme veriyorsun. E ben cevap verme gerekmiyor mu? Benim bütün konuşmalarım savunmadır. Hiçbiri saldırı olmamıştır. Hiçbir zaman ehli sünnet hocalara başlatan ben olmadım. Ama mecbur kalıyorsun kardeşim. Yani bu televizyonda kurulduk, Efendim senden izin istediğimde. Keyfine, zevkine vermedi yani. Dedi ki Ahmet, bizi mecbur bıraktılar, cevap vereceğiz dedi bana. Bu televizyonun fetvası, Efendinin sözü aynen budur. Mecbur bırakıldık. O kader inkar ediyor, o şunu inkar ediyor. İşte adam kalktı, hadisleri inkar ediyor. Radyo, televizyon olmasa nasıl duyuracağız milleteki hadisleri? Efendi Hazreti'nin yolu bu değil. İşte vasıtalar bak, mecbur bıraktılar, Ahmet cevap vereceğiz. Çünkü iman gidiyor, vatan gidiyor. Öyle mi? E millet darbe yapıyor e, ortalık ama gecenin bir buçuğunda e, mecbur değil miyim ben şimdi? E asker komutanlığı dinleme, bu komutanlar şaşırtmış vatanı haini Çıkın dışarı deme Değil mi? E, Bak işte Bülent Yıldırım demin anlatıyor Senin diyor o açıklamandan nice insanlar çıktı diyor O zamana kadar çıkmıyordular diyor Birçok diyor insan tereddütlü bekliyordu Sen diyor söyledin diyor İnsanlar çıktı diyor yani Gazilerde de öyle çoğu söyledi bana e biz şimdi bunu nasıl ilan etmeyelim, vatan gidiyor? E mecbur oluyorsun yani. Bunları kullanacaksın, i̇şte Efen senin buyurdu o. Cevap vereceğiz yani. Mecbur, yani ilan yapacağız, duyuru yapacağız bunu. Adam kendine göre sana atıyor iftirayı, gidiyor. Değil mi şimdi? Burada mesele sen bana iftira atınca ben ne yapmak zorunda kalıyorum? Cevap vermek zorunda kalıyorum. Nerede durup dururken kimin hakkında iş başlattım ya? Ancak İslamoğlu'nunla işte bir sorunumuz yok, ben ondan hiç tanışmam Hiç de görmedim yüzünü Ha şeyde gördük geçen bir, uçakta rastladık neyse Allah <gülüyor> Uçaktan inecektik, inemedik Tam ondan konuşuyorduk Cemal Vanlıoğlu hoca falan Efendim sen Ahmet hoca falan, bizi Ankara'ya çağırmışlardı işte iftara, Tayyip Bey'in Uçağa binerken falan Cemal Vanlı da maşallah iyi konuşuyor falan. Hocam maşallah sen dedim bu işleri iyi anladın yani. Bu adamı herkes anlamıyor bir şey derken tak girdik business'ta oturuyor. Hemen Cemal Vanlı dedi ki bana, "Aha da o" dedi. <gülüyor> "Ula etme" dedim. Nereden çıkardın ben Hayatta dedim rastlaşmadım dedim. Öyle geçtik gittik. tabi biz en arkalarda. Ne diyorlar ona? Ekonomideyiz biz. <gülüyor> o bizi listaydı ise ben nereye giderse gide ekonomi ekonomi biz <gülüyor> işimize bakarız yani. E, ne yapasın? Geri de dönemedik. Tabii bidat ehliyle bulunmak yani Allah muhafaza Allah. Evliya Allah'tan biri vefatından sonra göründü. Ruhul Bey'in tefsirinde de var. Ve Nasılsın? efendi hazretleri?" dediler. "Kaç senedir Allah'ın azarından, siteminden kurtulamadım. Çok sıkıntım var. Niye? Mevla bana buyurdu ki sen Güleç bir yüzle bid'at elinden birine nasıl baktın? Hoşgörüyle nasıl baktın bid'at ehli? Kader yok diyorum. Yani tekliki tehlikeli bir şey bize. Allah elhamdülillah nasip etmedi. Yani güleç yüz müleç yüz muhabbete bir lüzum yok. Ehl-i sünnet dışı kesin, sabit olursa biz onlara ne yapamayız? Efendim hoşgörüyle bakamayız. E şimdi ondan sonra buradan çıkarken dediler ki işte efendim, şeye geldik yani, ben geri geri dönerim ya Akaba vakfının müdürleri falan Artık ayrıldık. yani İlyas Şişik vardı Ve onlar kapıya götürdüler onları uğurlama Ona demiş yani Ya demiş bu hoca onun hakkında konuşuyor O bunun hakkında şey yapar Biri birini kalkar çıkar öldürürler Azmettiriciliğe girer Bundan dolayı sakın alın bir şey demiş İlyas Şişik de onlara demiş ki biz zaten iki hoca şehit verdik yani biz alıştık demiş bu işe. Onun için bizde pek bir çekinme sorunumuz yok demiş ona. O da ofludur mübarek adam. Konuşur yani İlyas. Allah selamet versin. Yani böyle bir şekilde ayrılındı. Ama adam sana diyor ki, madem diyor, e, sen de diyor bunu diyor, özelde konuşalım. Ama özelde gelmiyorsun ki. Tamam özelde. Sen kitapta yazdın, ben de kitapta cevap vereceğim. Sonra Karahasanoğlu, abimiz. Dedi ki bu işi biraz düzeltecek, nasıl düzelteceğiz? Dedim işte bu el bey Beyt ters ilişkiye cevaz veriyor, çıkartmıyor Aa bu kadar da görmedim dedi, görünce şaşırttı e, Dedim durum vahim, kader kalmamış, bir şey kalmamış yani siz belki bu uyanamadınız E dedi, bir masa etrafında toplasak Dedim olur Şimdi Mehmet Okuyan diyormuş ki Ben çağırdım gelmedi, nerede duydunuz böyle bir şey ya? Gelmem zaten, onu da söyleyeyim, ayrı da Ama yalan konuşma yani, bana hiç bir davet gelmedi Ondan sonra, yani ben şimdi hesaplı, anlaşmalı, niye çıkayım ki? O zaman Yaşar Nuri de davet etti. teketekten. Dediler ki, ayet hadisi karıştırmayalım. Namaz abdesti karıştırmayalım. Mevzu ne? Ben onları meth edeyim dedi. Yaşar Nuri ulusalcıydı. Yani vatanseverdi. Onu söyleyelim. Zaten benim aklımda bir beyanı var ya. Bakmayın kılığına kıyafetine diyor. Sanki kılığımda kıyafetimden var. <gülüyor> Diyor ki, bakmayın kızına kıyafetine diyor, çok diyor milliyetçi bir adamdır diyor, i̇şte anlatıyor o bir bir kadının programında Diyor, dört yüz yakalanacağını bile bile işte diyor memleketimde, dışarıda özgür kalacağım ama memleketimde hapis yatayım dedi, adam bile bile geldi diyor, işte hayran oldum falan bir şeyler de dedi yani o aralar yani ha E şimdi ne yapalım? E, İsmaila cemaatin önemi işte Mahmut Efendi Hazretlerine hürmeti var ondan sonra bu cemaatin ekümenik projesini durdurduğu Yaşar bunları biliyordu tabi, akıllı adam. On sonra dünya görmüşlüğü var, e, siyasetten haberi var, e, bir de ulusalcı kafa. E tabi ki vatan, vatan hepimizin vatanı yani. İtikadı kendine tabi ayrı bir şey. Ben bu işmala cemaatinin önemini, hatta o zaman da biliyorsunuz efendi hazretleri 80 ihtilalde Eskişehir'e tayini çıktı. Evren Paşa o zaman ne dedi? Ya bana çok güçlü muktedir adam dediniz, bir imamı tayin edemedim yahu dedi. E Allah istemezse tayin edemezsin tabii, paşalıklan olmuyor? Ama o zaman da Özel onu neyle ikna etti? Bu cemaatin burada durması lazım, ekümenik projesine karşı denge oluyor İsmaila cemaati diye Özel evreni ikna etti. Anladınız mı? tayin durduruldu. Çünkü bu cemaat burada lazım olduğunu devlet zaten biliyor. Nazlılıcak da bir programda bunu söyledi televizyonda dedi ki buradaki sigorta İsmaila cemaatidir. Şimdi de buranın boşaltılması ve efendi hazretlerinin getirilmemesi suretiyle proje uygulanmaz sokuluyor. Değil mi? Şimdi efendim ne yapacağız? Programa çağrılıyorsun. E dedi dedi ki yani haber etti bana. Ben dedi onları met edeyim. Yani bunlar hükümetlik projesini durduruyor, vatancıdır, milliyetçidir falan falan falan. İşte o da beni Sayın profesörüm, hocam, hacım falan falan. Şöyle bir güzel bir program olsun. E ben buna gidebilir miyim? Niye gidemem? Mübtedi yani bidat ehlini, bidat elinden değileri de sokudan de, demeyeyim. Bidat ehli birini teşhir edemem. Çünkü o zaman halk benim reytingimden dolayı onu da dinleyecek. Dinledi mi takılan olur. Ağzı kulağa, eli giden olur. Bir kişi oradan sapıtsa ben buna sebep olamam. Ben şimdi, mücadeleden, korktuğumdan değil ama niye bir batılın sözünü teşhir edeyim, sana da dinlettireyim diye ben tek çağırırlarsa çıkarım, öyle mi? Çünkü o zaman ben hep Hakk'ı anlattığımı kabul ettiğim için millete batıl bir şey anlattırmış olmam yani. Öbür türlü oyuna gelsin Allah muhafaza, adam kalkar der ki şöyle şöyle, o televizyonda zıplayan zıplayan, orada o batılı dinler, ileri geçer, orada kalır Allah muhafaza. E şimdi ona ben nasıl sebep olayım? Günaha girip Ama o zaman dediler ki bir masa etrafında toplansa Ben dedim karar ben sana açık çek veriyorum Ben geleceğim Dedim Abdülmetin Hoca da onun tanır Onu da alalım dedim Hüseyin Avni Hoca'yı dedim herhalde Birkaç da hoca olsun hakem Ha Üç dört, beş hoca bizden beş onlardan olsun on, on olsun veyahut da biz üç olalım onlar otuz olsun Sen de dedim akıllı adamsın gazete sahipçiler hakem ol falan Yani biz bunlardan kaçmadık özelde Kaçmadık ama demiş ki O kimseyi konuşturmaz demiş Niye konuşturmuyorum ben batılı konuşturmam Hakkı konuş sabaha konuş ben de dinleyeyim Ve böylece o zaman o işler bozuldu Yoksa burada şahsi ihtiraslarım yok Menfaatım yok Aramızda bir rakabet yok Benim ne derdim var yani bu reddiyeleri yapacak Sen hadislerle uğraşırsan ben sana bir cevap vermek zorunda kalıyorum bir namazı inkar edersen cevap vermek zorunda kalıyorum. Bana iftira atarsan cevap vermek zoruna kalıyorum. E, vaaz nasihat bunun için olmaması lazım. Yani e, ı nasihat Ama burada ilim çıkıyor. Yani reddiyelerimizin hepsinde ilim var mı? Var. Bu vaaz etmenin afetleri çoktur. Musibetleri çoktur. Hakkını vermek lazım. Hakkını vere veremiyorsan konuşmamak lazım. Ben de konuların hakkını vermek için bu kadar bu senedir uğraşıyorum. Bir konuyu gelip geçemiyorum. Hızlı geçemiyorum. Mevzu iyi anlaşılsın istiyorum. Hakkını vereyim diye uğraşıyorum. Ha, nefis karıştırdımsa Allah beni affeylesin. Amin. Zerre kadar nefis girdiyse Allah beni halâs eylesin. Amin. Amin. Nef nefsaniyetten dolayı bir koca kardeşime, bir ikvan kardeşime bir şey de dedimse Allah beni de onlarda hepimizi affeylesin. Amin. Ben bir şey demediğimi düşünüyorum. Ama nefsin çok gizli halleri, mecraları vardır. Şeytan kan damarlarında gezer. Olabilir ki nefis şeytan mağda karışıyor sonra veya önce, bilmiyorum. Ama iftira atmıyorum, kimsenin demediğini demiyorum, dediklerini de mecbur savunmak ve müdafaa etmek durumunda kalıyorum. Allah Teala da bu halden bu cemaati bir an evvel halas söyleyip Efendi Hazretlerimizin etrafında birlik ve beraberlik üzere kenetlenmeyi, Yüce Mürşidimizin yolunu yaşatmayı Hepimizin ona hizmet etmesini Amin. Ve onun yolundan zerre kadar Taviz vermemesini bize nasip eylesin Çünkü operasyonlar var Cemaatleri böl beşe, ona Bu başladı Artık e, bunlar Biliyorsunuz terzi gibi Biçerler, keserler Yahudi, Siyonizm Bu oyunları hazırlarlar, kotarırlar Sonra seni ona, onu bana, beni sana Bir de baktın kavga ediyoruz Allah. Im. Şimdi de proje var. Sur içini boşaltmak, ekümenik projesine hakim kılmak, Vatikan gibi burayı müstakil devlet yapmak projesi. Zerre kadar alet olanları Allah kahre eylesin. Amin. Zerre kadar buna imkan verenlere Allah lanet eylesin. Amin. Allah bu iş için uğraşanların hepsini bertaraf eylesin. Amin. Allah bütün projelerini iptal eylesin. Amin. Allah Teala mahşer sabahına kadar bu Vatanımızı özellikle bu sur içini Allah İslam diyarı olarak bakı Amin. Amin. Sizi de bu hizmette vesile eylesin. Amin. Yardımcı eylesin. Amin. Salli aleyhi ve Ve aleyhi ve Şimdi buyuruyor ki Fetefekkar sen iyi düşün. Fîmâ o şeyi rivâti ki kî ile buyuruldu kime? Lîîsâ. İsa, İsa aleyhisselam'a buyuruldu. Şimdi ne buyurdu Ebne Meryem? Ey Meryem'in oğlu, hız nefseke önce nefsine vaaz et. Yani kendine de ki. Namaz kıl. Veya tecavüz etme. Veya içki içme. veyahut kadına namahreme şehvetle bakma. Veya zina yapma. Önce kendine vaaz et. Fe'nitt haz de. Fe'nitt hazat de var. Yani nefsin vazı kabul edip etkilenirse baktın ki güzel. Vaaz. Kendin tuttun mu? Bildiğini tuttun فَعِذُ النَّاسَ فَعِذُ Hemen vaaz et ennase Başla insanlara vaaza. Ve illa, Baktın ki nefsine nasihat geçiremiyorsun Sözkar etmiyorsa فَاسْتَحِ Rabbik, Rabbinden utan haya et ey Meryem'in oğlu Tabi İsa Aleyhisselam'da Bu düşünülmez ha kızım sana diyorum ha, gelinim sen işit Ümmetine söyleniyor bu İsa Aleyhisselam'ın Haşa masum peygamber yani Onda düşünülmez de O'nun yoluyla bize söyleniyor. Ya bu şu demektir, tesiri olmaz. Yoksa vazetme etme demek değil, tesiri olmaz. Bir de Allah'tan utanmak icap eder. Haya etmen lazım diyor. Ee, hadis-i şerifte, Üsâme bin Zeyd radıyallahu anh-ı ediyor, Müslim-i Şerif'te geçiyor, Kitabı ı Zühd'te bu hadis-i şerif. Bu çok önemli. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem işittiğim diyor, يُعْتَابِ رَجُلْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ اَكْتَاب Yediyoru hımaru bir raha, bir adam kıyamette getirilir. Adam Vaiz hoca, cehenneme atılır. Sonra karnının bütün bağırsakları deşilip dışarı dökülür. Efendim, değirmen beygiri, değirmeni döndürdüğü gibi o da dışarı çıkan bağırsaklarını döndürerek ateşte yanmaya devam eder. Fejdemüllü ehlün nari fekoulüne malek. Bütün cehennem halkı başına toplanır. Derler ki Ya falan malek sana ne oldu? Elem tekün te'mmurna bil maruf ve tenhane âlmünkâr Bize vaaz eden sen değil miydin? İyiliği bize emretmiyor muydun? Kötülükten neyi etmiyor muydun? E ne oldu şimdi sen burada kaldın? Hani adam der ki Ben zaten vaz dinlemedim Devam ettim işkiye kumara, zinaya neyse Ben zaten cehennemi boyladım Peki senin ne işin var? O da der, bela evet ben Kunti amiru bil amiru bil maruf ve la ati iyili ama kendim yapmazdım. Ve neha anil münkeri ve ati, kötülüğü yapma derdim ama kendim yapardım. Dolayısıyla bu cehennemden kurtulamadı. Onun için bu iş sıkıntılı bir iş. Allah cümlemizi halâs eylesin. Amin. Özellikle bana dua edersiniz. Anne duası çok aldım. Ölene kadar en büyük duası dilleri, dudakları Ateşten, makaslarla kesilen alimlerden etme benim oğlumu Ya Rabbi Amin Böyle dualı. siz de bana işte cehenneme düşmemek için Yani ne bileyim çok yüksek derece şeyinde de değiliz Gözümüz yok derken olmalı gözümüz ama Ne yapacağız bu vaziyette? Kaldık gerilerde ama Hiç olmasa ateşe dayanamayız yani Onun için duanızı beklerim Biz hakkımız birbirimize terettüp ettiyse Ya Rabbi Konuşup amel etmeyen Cehenneme düşecek Değirmen beygiri gibi karnı tırt, bağırsağı dışarıda döneceklerden. Etme ya Rabbi. Bu fakiri de etme, bu kardeşlerimizi de etme. Amin. Diğer hoca kardeşlerimizde de muhafaza ile. Amin, amin, amin. Allah'a sallallahu Ali, ve sellem. Biz İslam onunla da dua diyoruz. Allah hidayet eyle ya Rabbi. ile Adam ölmemiş, ölmemiş yandan. Ümit kesilmez yani. Ben onu hidayet bulsa ne zararı var? Cehenneme girse ne karım var yani? Biz bedduacı ve lanetçi olarak bir yere varamayız. Onlara da Rabbim hidayet nasip ettim. Babasının ne kadar acayip şey çıktı, değil mi? Vasiyeti. Yani vasiyetinde neler yazıyor? İtikadını yazıyor, değil mi? Duydunuz mu onu? Ya ne vasiyet ya! Aklınız durur ya! İtikadım matüridi itikadı üzere, mezhebim hanefi mezhebi üzere, tarikatım nakşi ve kadiriden efendim, dersliyim. Ben bundan başka benden biri bir şey naklederse, Oğlu okumuş şeyin başında, öbür oğlu, mezar başında. Bundan başka, ben, de, ben bundan beriyim, yani bana iftira ediyor. Ama neler yazıyor, neler yazıyor, ne ya! Kabrimi şöyle yapın, taşını böyle yapın, şunu şöyle yapın, şunu şöyle okuyun, şunu şuna verin, kitaplarını vesaireyi. Yani bir ehl alimin sünnet hakikaten, yani vasiyeti de var. Yani bu Mustafa oğludur, parçasıdır yani, buna dua edin diye vasiyeti var adamın. İslahı için dua edin diyor yani adamcağız. Kim ister oğlu cehenneme gitsin, kim ister ben niye isteyim ki o cehenneme gitsin yani. Hep hidayet duası edelim. E biz onlara bile bidat eline bile böyle yaparken kendi aramızdaki içimizdeki ihvan kardeşlerimiz birbirine beddua olur mu, lanet olur mu, iftira olur mu ya? Onun için Allah'ım hiçbirini bizim kardeşlerimizden, ihvandan, ehl sünnet dairesinde bulunanlardan bir tane hocamızı cehenneme atma ya Rabbi lanet! Eğli sünnet dışındakileri de islah eyle, idat eyle ya e, Dua böyle olmalı. Ama tabii ki sıkışınca insanlar bundan zarar görünce beddua ediliyor. Şöyle ediliyor. Ya Rabbi şerrinden muhafaza eyle. Hayır. Çünkü öyle yaşayan insanları sapıtırıyor, kader inkar ettiriyor. O zaman da şerrinden muhafaza için dua etmek icap ediyor. Çoluk çocuğumuzu kandırabilirler Allah muhafaza. Şimdi 13'ün veynüptlidi de eğer sen müptela olursan diyor, yani vaazının tesiri neye bağlı diyor? Efendim senin amel etmene bağlı. Şimdi Şakîk-i duymuşsunuz. Evliya olan reislerinden. şakîk belki Belkî Hazretleri vefat etti. Toplandılar talebeleri, Htb Hasan Hazretleri. O zaman böyle post most, yani ben sana bıraktım, ben kime bırakacağım, o kime bırakacak, Plan, proje var mıydı? Yok efenden işte Efendiden sonra kim olur planları, projeleri falan. He? Efendiye türbe yapalım, nerede yapalım? İşte çavuş başına yapalım, millet buraya gelsin. Böyle planlar olur mu o zaman? Maalesef şu anda tabii e, birçok e, plan, proje duyuyoruz. tarikatlerin tümü hakkında planlar oluyor değil mi? Yani oradan damata kalıyor, oradan ailenin içinde kalıyor, oradan oğula kalıyor. Ben İsrail'deki gibi nübüvvet... İsrail oğullarından çıkmasın diye büyük bir mücadele. Ya nübüvvet peygamberlik Allah vergisidir. Senin sülalende devam edeceğine dair ayet mi var? He? Ama Beni İsrail efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem baş nedenine Arap olması. Eğer İsrail oğullarından olsaydı bu kadar muhalefet etmeyeceklerdi. Irkçılık yüzünden nübüvvet Beni İsrail'den çıkmasın. Dava buydu. E şimdi post aileden çıkmasın. Yani şu andaki bütün dava bakıyorsunuz genel manada öldü ya kardeşi kalıyor, ya damadı kalıyor, ya oğlu kalıyor, ya torunu kalıyor. Hep böyle projelere baktığın zaman birçok çok eri sünnet ulemanı, meşahın yolları şu anda bozuldu. Bozulmalara baktığın zaman tabii damat operasyonları çoktur. Yani ekseri damat Ferit Paşa olayı gibi damatlarla hani bana bana çok bu işi uyardılar birileri. Tabi efendim senin damadınızdır efendim, başımızın tacı, şehit oldu hocamız. Müstesna bir insan zaten, böyle öyle bir projesi olmayan, Allah adamı bizat idi. Ama böyle projeler yapıyorlar. Halbuki eskiden böyle bir şey var mıydı? O ona mı kaldı, buna mı kaldı? Cemaat toplanır, bakar ki bu ehliyetli, kalpleri ona yatışıyor. E, ''Buyur sen bize nasihat zikir öğret.'' böyle. Şevki Gülbelki vefat etti, insanlar toplandı. Talebesinin adı Hatemül ül Asam'di. Ehliyaullah'ın çok büyüklerinden ha Hazreti Hatem Hani harbin içinde uyudu diye anlatmıştık ya bir kere Bütün böyle iki taraf oklar, mızraklar Siz dedi Allah tevekkül ne arar dedi Bir de şaşırdılar bize tevekkülü anlatır mısınız efendi hazretleri dediler Aha da anlatayım dedi Gitti harbin içerisinde uykusu da çok gelmiş meğer Hemen uzandı, horlamasını duydular Her taraf Efendim harp içinde o ortada uyuyor Ecelim gelmediyse bir şey olmaz. Siz yapmayın böyle hareketler <gülüyor> Ha. Şimdi dedi ki, sen şeyhımızın halifesisin. Sen bizim en zahidimizsin. Hatem-i Asam tabii ki. E, o ne olacak? Vaaza sen otur dediler. O da dedi ki, bir sene müsaade edin. Ben de durumumu düzelteyim. Vazetmek etmek kolay iş değil. Koca Hatem-i Asam, evliyanın reisi. vazetmeye gelmiyor. Onun üzerine göndüler. Bir sene beklediler. Devamlı ibadetle meşgul oldu. Riyazatla meşgul oldu. Sene tamamlandı, çıktı. Evinin yanında bir ağaç var, ağaca gitti. Ağacın üzerinde de bayağı bir güvercinler var, kuşlar var. Ondan sonra kuşlar onu görünce korktuk, açtılar. Bu şeye de atfedilir bu kıssada. da, kitapta onu da gördüm. Ebu Medyen-i Maghribi Hazretleri, Tilmishani, Cezayir'de. Allah ziyaretini müessere eylesin. O Muhittin Arabi'nin de şeyhidir. Büyük zattır. O da aynı böyle bir hal başına geldi. Kuşlar kaçınca döndü, evine kapısını kapattı, sırf ibadetle meşgul oluyor. Bunlar, bunlar. Yemezler, içmezler, uyumazlar, bunlar böyle bir insanlar. Ondan sonra bir sene daha tamamlandı, yine çıktı ağacın yanında, kuşlar yaklaşınca efendim, kuşlar yine kaçtılar. Böylece efendim elini uzattı, kuşlar uçtu. Ona değmediler, üç sene böyle devam etti. Üç sene, ondan sonra çıktı, vaaza başladı. Dediler, sen bize niye böyle yaptın, seni yaratan Allah hakkı için? Söyle ki, dedi ki ben size üç sene cevap veremedim. Bir, kuşlarla kendimi denedim. Yani ben Allah adamı olsam, Allah mahlukatı bana ünsiyet kurar. Niye mahlukat benden kaçıyor? Demek ki kaçılacak durumdayım. Birincisi, buradan dedi kendimi imtihan ettim. İkincisi de dedi, birçok meselesi anlatacağım, kendim de amel etmem lazım. Önce onlarla bir amel ettim, ondan sonra şu anda da ilmim size fayda verecek, göreceksiniz dedi. Buradan da işte Evliyaullah'ın bazı hususundaki usulü çıkıyor. Ahmed bin Şeref Hazretleri arzıyor, Ebu hafs Kebir, Bukhara'da kabr-ı şerifi, büyük Evliya'dan. İmam Bukhari, gözleri kör doğdu İmam Bukhari, annesi çocukken Ebu hafs Kebir'e getirdi. Onun duasıyla gözleri açıldı. Kocayman İmam Bukhari ol. Ebu Hafs Büyük Veli. Ebu Hafs-ı Kebir'le beraber diyor, ne demek bu biliyor musun? <gülüyor> 1200 senelik işler. Caminin yolunda giderken bir adam geldi dedi ki, ''Eyyağım, biz oruçlarının faziletini anlatır mısınız hocam?'' Efendi Hazretleri dedi. ''Eyyağım, biz gökteki ay hesabı 13, 14, 15.'' Baktı böyle, sessiz kaldı, bir şey demedi ondan sonra o hafta da 13 14 15 geliyor. Yani onun haftası. Adam da onu soruyor zaten. Fazileti çoksa falan tutacak. Bir daha cuma oldu, beni çağırdı. Y yoldan giderken aynı mahalleye geldik. Dedi ki o, "Ey delikanlı, o adam bana eyyam bir zorucunun sevabını sormuştu ya. Onu bulabilir miyiz?" dedi. "Tedir bulabiliriz." O zaman bulunuyor insanlar. Bulduk, getirdik dedi ona cevap verdi dedi ki fazileti şudur şudur şudur dedi ki, niyeken geçen hafta bilmiyor muydun da bu hafta öğrendin yok dedi ben şimdi bu hafta 13 14 15'i tuttum dedi ondan sonra da o dedi ki sen tutana kadar bir kaçırdık dedi Yahu kaçırdın ama sen bu natüre tut dedi yani ben bir tutmadan sana anlatsaydım ne kadar fazilet de söyleseydim sana tutmak nasip olmayacaktı dedi yani bu budur tesir hidayet Allah'ımızdan ama konuşanın da e yani amel etmemesi halinde tesiri olmayacağı da mütevatir yani. Yine Hazreti i radıyallahu Teala gençliğinde gençlerin reisiydi yani. Böyle bir genç grubu var. Arkadaşlarıyla bir gün mecusilerin ateş yaktığı, ibadet ateş yaktığı, mabetlerine yanından geçerken, ya bir girelim de dedi, dedi, şu mecusiler ne yapıyor? efendim, biraz gülelim dedi yani, ateşe tapıyorlar ya, ateş sana ne yapsın? Girdiler, baktılar güzel yüzlü bir delikanlı ateşe tapıyor. Dedi ki ona bak Müslüman ol, gelme getir, İslam'ı anlattı, o da ona kalktı, bir tokat attı. Tokatı yedi ama hiç ona bir dalaşmadan çıktı. Sonra Şakı Gazeteleri o zaman gençlik dönemi, evliyalık dönemi değil. O da sonra tevbe edip yani hepimiz tevbe muhtacız. Evliyanın da evvelki dönemleri, her dönemden ileriye geçince geçmişten ne olur? Tevbe icabet eder öyle mi? Tevbe etti, Rabbine inabet etti. Zahidlerle beraber çok evliya Allah'la beraber, hepsi evliya Allah. Yine oradan geçerken dedi ki: "Şu mecusilerin birincide ne demişti? Girelim şunların ateşe taptığını, görelim de gülelim." demişti. Şimdi ne dedi? Ya girelim şu mecusilerin nasıl ateşe taptıklarını görelim de Allah bizi İslam'a hidayet etti diye şükredelim dedi. Niyet değişti. İslam'ın kıymetini bilelim dedim. Ateşe tapıyor, inaya tapıyor, Maymuna tapıyor yani hani. Görünce biz elhamdülillah diyoruz da nasıl bir dinimiz var elhamdülillah diyoruz. Efendim girdiler. Baklar yaşlı bir oda yaşlandı zaten. Yaşlı bir mecusi ateşe tapıyor. Şakik ona dedi ki radıyallahu Lema la tuş. Cemil ne güzelliği. Yaşlısın ama çok da güzel adamsın. Peki dedi sen niye Müslüman olmuyorsun ya? O da dedi ki yaşhık İslam'ı bana arz eder misin? O da ona İslam'ı arz etti. Nasıl Müslüman olacağını beyan etti. O da hemen Müslüman oldu. Tarikata girdi. <gülüyor> onunla beraber çıktı zahitlerin yoluna. Sülûk etti. Büyük evliyadan oldu o Mecus ile. Seneler geçti. Şakık dedi ki, yahu dedi, bizim gençliğimizde senin mabedinde bir kere girmiştik gençlerle birisi vardı bana bir tokat attıydı sen onu hatırlar mısın, bilir misin sen de eskisin dedi orada öyle bir hadise ol E dedi o genç bendim ya dedi <gülüyor> Allah Allah dedi yahu dedi o zaman İslam'ı arz ettik tokat yedik e şimdi dedi Müslüman oldun bunun hikmeti neydi? ya dedi ki çünkü sen de o zaman manen pislikteydin yani maneviyatın bozuktu dedi Gençlik dönemi, o zaman evliyalık dönemi değil Sen de necisidin Onun için ben zaten necisidim dedi, Müşrik idim. Pislikle pislik temizlenmez dedi Görüyor musun evliya olunca o da nasıl konuşmaya başladı Ondan sonra dedi Şimdi sen mübarek nur olmuşsun, temiz olmuşsun Kalktın geldin dedi E pislik neyle temizlenir? Temiz suyla temizlenir E ben dedi pislik idim Müşrik idim, mecusi idim Ama sen bu sefer Evliya olmuş vaziyette, nur olarak, tahir olarak, temiz olarak gelince Allah'ın nuruyla beni temizledin, dedi. 13'ün dedi, senin o zamanki ilmin, İslam'ı arz ettin, nasihat ettin ama sözden ileri geçmedi, bana fayda etmedi. Şimdi senin ilmin ne olmuş dedi, fiiliyata dönmüş, kendin tamamen tatbikat içindesin. 13'ün için ilmin bana fayda verdi. Bunlar, tabii ki daha kıssaları Uzatmak mümkün. Onun için insan bir de şeyden de sakınmalı diyor. Mesela yani yapmadığın bir şeyi söylediğin zaman, adam da senin onu yapmadığını gördüğün zaman gıybete sebebi. Öyle mi? Hemen toplanıyorlar, konuşuyorlar, ediyorlar. Ne diyorlar? Ya bu adam dedi bunu ama kendi yapmaz ki. Bu adam kendi kılmaz. Veya teheccüde kalkmaz. Anlatıyor, teheccüd derler. Diyemiyorlar mı millet? Bu da gıybet olmuyor mu? E oluyor, bu sefer insanları da gıybete sokarsın. Malik ibn-i öyle buyururdu. Bir adam ilm izalem zâlem ya'mel innel âlim-i zâlem ya'mel bi'ilmi bi alim ilmiyle amel etmezse zelle vazu Vazı adamın kalbine tutmaz, kayar. Laflar kulaktan kalbe inmez. Geçer. zellet me'uzzatu an İnsanların kalplerinden mev'uzası ne yapar? Zellet, keskin yani zelle, kayıntı. Kayar. Ne gibi? Kemâ, e, yezillül katranı Safa Düz taşın üzerinde, dümdüz, damla durur mu? Geldi mi orada? Biraz engebi olsa damlayı tutar. Dümdüz oldu mu damla durmaz, damla gider. Bir de bakarsın yağmur yağmış, çıkarsın düz yere. Ula burayı şişlenmamış mı dersin? Çünkü kayar gider. Onun için, mümkün mertebe amel etmek ve amel ettiklerimizi söylemek. Ama iş başa düştü, cenaze ortada kaldı, adama bir namaz, abdet bir şey anlatmak da vazifemizdir. Onu o zaman yaparız. Çünkü yapmadığımız zaman ne olur? İki vebal olur. Bir, kendi amel etmemen. iki adama doğruyu dememen. Hiç olmazsa doğruyu dediğin zaman, sen yapmasan da ne olur? Vebalin ikiden bire iner. Mevzu bu. Ama amel edersen tesir eder. Baktın ki bir cemaat içindesin hoca efendiler var, vaaz efendiler var. E, sen başkasına üstüzan ederek o daha amel etmiştir, tesir eder. Onu öne geçirmek icap eder. Yani hocam sen buyur, o da sana ikram eder. Sen ona ikram edersin. Vaz etmek durumundan senin kaçınman iyidir diyor. Yani başkası var. Ama öyle bir ortamdadır, iş başa düşmüştür. Allah için doğru bildiğini söylemek icap eder. Şimdi İmam Gazali Hazretleri buyurur ki, veyin veyin üptülüde. <gülüyor> Eğer sen müptela olursan bir hazel ameli, vaz etme ameli başına gelirse, yani iş başa düşerse, fahriter an haslateyni iki hasletten sakın. Madem mecbursun, yapıyorsun bu işi, iki şeyi yapmama bak. Bu iki şey de çok önemli. Bunlar bir dahaki derse kaldı. Tabi bir dahaki derste 15 soraya inşallah kaldı. Ee, i̇nşallah selamette gideriz, kavuşuruz, buluşuruz. Amin. Makbul dualarla döneriz. İnşallah. Döndüğümüzde inşallah Türkiye'yi sizleri daha iyi buluruz inşallah. i̇nşallah. Duaların tesirini, eseni görürüz inşallah. i̇nşallah. Ee, böyle de dua edin bize kabulümüz için. Amin. Bu iki kasette önemli. Bir yandan hocalara vaizlere hitap ediyor bu eyül velet. Ama bizim de bundan nasibimiz var değil mi? Herkes buradan ders çıkarıyor. Çünkü herkes bildiğinin alimi. Şu anda sakallığı, sarıklığı olanlara herkes ne muamelesi yapıyor? Hoca alim muamelesi yapıyor. Dolayısıyla hemen hacca gidene hacı efendi diyor soru sormaya başlıyorlar. Fetva soruyorlar. Sakal da tabii bir e, sünnet alameti olduğundan insanları cezbediyor. Bu itibarla nasıl davranılmalı o zaman? Efendim bilmediğine zaten fetva verilmez, öğreneyim denmeli. E bildiğim bir şey ise nasıl konuşmalı? Konuşma şekli nasıl olmalı? Mesela bir dahaki derslerde bunu anlatacak. Edebiyattan çok sakınılmalı diyor. Edebiyat. Yani cümleyi, sonları denk gelsin, başı düzgün gelsin, kafiyeli olsun. Böyle konuşurken bir de gidiyorlar, şey dersi alıyorlar biliyor musun? Siyasetçiler. Ne diyorlar ona? Diksiyon. Adına bak gel ya. Diksiyon dersi falan alıyorlar. Böyle hareketler bir acayip falan. Bazı harfleri bir acayip çıkarıyorlar falan filan. Değil mi? İşte bunları hocalar yaparsa belayı buldu diyecek. Bunu çok güzel anlatacak. O kadar ilmi bir ders ki bir dahaki ders sen vaiz olmuşsun diyecek. Sen hele şunları bir düşün düşün de. Ondan sonra bakalım diyecek edebiyat yapmaya vaktin kalır mı? Neler anlatacak? Hucetül İslam İmam Gazali, kaddesallahu sirruh. Rabbim şefaat nail et. O'nun rivayetlerine uydurma diyenlerin şerinden muhafaza Amin. eylesin Bizleri onların yolunda büyüklerimizin, meşahımızın itikadını muhafaza ederek yaşayıp ölmeye muvaffak eylesin Amin Subhane Rabbil Ali'le Alem ve Elhamdülillah Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursaline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Allahümme nâ selüke al-cenneh ve ne'ûzibike minennâr Allahümme nâ selüke al-cenneh أنا أعوذ بك من شر خطرك والنار من قول أو عمل نعوذ بك من النار الله تعالى عليه عليه وسلم اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجله واجله ما علمنا من وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كل عاجله واجله ما علمنا من وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاه فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم ربنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين Allah'tan edjina, من القوم quwwam el-Kafirin. Allah'tan من bir rahmeti'k min ربنا عليك el-Kafirin. Allah'm Rabban, alaikat, tevkeln, ve ilek anbna, ve ilek al-musir. Rabban, la tejgalna fitnete, lil-ladine kafro, ve aqfir lana, Rabban. Innaka ant al-aziz al-hakim. O sallallahu aleyhi sallam Muhammed mu ala ali o cahib yuslum teslimen kathirum kulliha. Vejirnam, kuzi dünyada, âdab laâkira. Allahum rubbânâtına, fi dünyâ hüsne, fi laâkira hüsne. Maqîna âdab nâr. Allahümme, sallâ ve sallâm ve barik, Allah sîdîna, Muhammedin, Nabi Lümi, al-Habîb al-Âli al-Qâdî, al-Azîm dualarımızın kabulü için, hayırlı muratlarımızın husulü için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin himmetlerini, medetlerini, şefaatlerini ve bir an evvel ümmetine yetişmesini niyaz ederek, talep ederek Musul'daki ve civarındaki, Irak'taki, Suriye'deki el-üstret Müslümanlara bir an evvel himmet etmesini, efendim, himmetlerini üzerimize döndürmesini ve harplere teşrif edip Çanakkale'de geldiği gibi, Çanakkale'de geldiği gibi bu ümmeti kurtardığı gibi yine ümmetini bu belalardan, bu küffardan, bu milislerden, bu Şia milislerinden bir an evvel kurtarıp yetişmesi niyetiyle buyurur. As-salatu vesselam aleyke ya Resulallah, as-salatu vesselam aleyke ya Habiballah, as-salatu vesselam aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin, as-salatu vesselam. Büyüğe deme. Senin peşmen söyleyin. Ölçülük. Ölçülük. Ölçülük. Ölçülük. Ölçülük. Ölçülük. Ölçülük. Ölçülük. Ölçülük. Ölçülük. Ölçülük. Ölçülük. Ölçülük. Ölçülük. ya Ölçülük. Ölçülük. Ölçülük. Ölçülük. Ölçülük. Ölçülük. Ölçülük. Ölçülük. Ölçülük. Bədəd ilm Allah, alaik ve ala alik. Ali ya seydana, ya Resul Allah. Qatva, qat piyletına. ya Resul Allah. Madet ya Resul Allah. ya Resul Allah. Xuz ya Resul Allah. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الى شرف روح النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه وشيخنا كافه الله الرحمن الرحيم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 Hayrıllma oldu bir aleyhimöl bol